Burdasında benim adını mania ama Türkiye meria şimdi dokuz yıl var burada, ben ben burda var da beş yıl var Müslüman oldu, kimlik daha hepsi kim kabul ediyorum da Müslüman oldu ben. Gürcistan'dan geldim ama ben çok durmuyorlar. Çabuk geldim. Burada şimdi verir burada isterse. Ama çocuklar konuşuyor babane, gel ne olur, burada dur, burada. Ben konuşayım, istemeyi istemey, ben şimdi burada istiyo. Hepsi hoş geldiniz. Geldim, Vahiyo. Ben uzakdan geldim, Gürcistan'dan geldim. Ama burada çok güzel, hepsi güzel bakıyorum. Burada ben çalışıyorum, alikörü, hepsi güzel var. Hepsi ben seviyorum burada, hepsi. Burada bahçe var, çalışıyorum. Meryem babaanne büyük babamla evleneli, ee, uzun yıllar oldu. O günden bugüne köyümüze neşe getirdi. Ee, i̇lk geldiğinde Müslüman değildi. Daha sonradan bizlerin yaşantısını gördü, baktı, örnek aldı, kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar verdi. İnsan belli bir yaştan sonra sadece huzur arıyor. Yalnızlık çok zor. Yaşlanınca daha da zor oluyor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Allah karşıma İsmail'i çıkarttı. İsmail'le evlenmeden önce gelecekte ne olacağını bilemediğim için bir tedirginlik vardı. Bu endişe çok normal. Çünkü 60 yaşından sonra evlenmek çok zor. Çok kolay verebildiğim bir karar değil açıkçası. Fakat İsmail'in doğru insan olduğunu hissetmiştim. Allah'a çok şükür ki yanılmamışım. Bu yaştan sonra başka bir ülkeye taşınmak da kolay verilecek bir karar değil. 20 yaşında olsam uyum sağlamak daha kolay ama 60 yaşındaysan çok daha zor olabileceğim bir karar. Anlayabiliyorum ki yaşadıklarım Allah'ın bir lütfu oldu. Müslüman oldu. Meryem oldu. Meryem. Benim adım İsmail Minnet. Bu adım Meryem Minnet. Dedim ama aram kastan. Türkiye'ye gelmeden önce Müslüman olmayı aklımdan dahi geçirmezdim. Hayatımın hiçbir zamanında da düşünmemiştim. Ben yalnız ölmekten korktuğum için evlenmeyi kabul ettim. Eşim İsmail bana hiçbir zaman Müslüman ol demedi. Evlendikten sonra Türkiye'ye gelince Müslümanlarla iç içe yaşamaya başladım. Eşim, eşimin çocukları, torunları, komşular, arkadaşlar hepsi Müslümandı. Eşimle bu köyde yaşamaya başlayınca yavaş yavaş Müslümanlığı da anlamaya başladım. 9 senedir evliyiz fakat ben 5 sene önce Müslüman oldum. Evliliğimizin ilk zamanları Müslümanları gözlemledim. İslamiyet nedir, neye inanıyorlar, ibadetleri nasıl oluyor... Bunları yavaş yavaş öğrendim. Öğrendikçe de özümsedim. Yani anlayacağınız 60 yaşından sonra hayatım tamamen değişti. Yeni bir din, yeni bir eş, yeni bir ülke koskoca sıcacık bir sülalem oldu. Eşim İsmail bana hiçbir zaman Müslüman ol demedi ama onun sayesinde Müslüman oldum. Çok mutluyum. Tek başıma geldiğim bu köyde koskoca bir ailem var artık. Bazen diyorum ki, ah İsmail, 35 sene önce neredeydin? Allah ondan razı olsun. Hayatım tamamen değişti. Allah ondan razı olsun. Hayatıma huzur getirdi. Beni ilahi gerçeklerle tanıştırdı. yani komşularım çok güzel bahiyorlar. geliyor. ya. Yani dürüst de bir insansın. Müslüman gibi yaşıyorsun. E bir de kelime-i getirelim de dedim. Bu iş tamam mı olsun dedim. Ama dedim hakikaten istiyor istiyorsan dedim. Gidelim. Müftü Müftü Müftülüğe gittik zaten. Orada merasim oldu. Seve seve gitti kendisi isteğiyle gitti. Kendisi Müslüman oldu. Ben hiçbir şey demedim, zorlamadım. Ama sadece biraz önce söylediğim ifadeyi söyledim. Yani sen hakikaten Müslümanlığa layık bir insansın. Yani hakikaten layık bir insan. Yalan konuşma nedir bilmez. Asla ve asla. Yalan konuşmaz. Kendi rızalığıyla gitti. O merasimde, Tosya Müftülüğü'nde gerçek oldu. İşte o, o, o günden bu tarafa da yine aynı şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Bütün hayatım boyunca Hristiyan olarak yaşadım. Allah'a her zaman çok bağlı birisiydi. Fakat Müslüman olduktan sonra kendimi Allah'a çok daha fazla yakın hissetmeye başladım. Eskiden pazardan pazara kiliseye giderdim. Hazreti İsa'ya ve Hazreti Meryem'e dua ederdim. Hepsi bu kadardı. Ama Müslüman olduktan sonra her gün beş kere Allah'a dua etmeye başladım. Günde en az beş kere Allah ismini anan, dua eden bir insan oldum. Günün beş vaktini Allah'a ibadete ayı bir insanın kime ne zararı olur ki? O yüzden Müslümanların daha inançlı insanlar olduklarını gördüm. Müslüman olmamdaki en büyük sebep, İslamiyet'in Allah'ın gönderdiği en son din oluşu oldu. Müslümanlık diğer dinler gibi değil, insanın tüm hayatını değiştiriyor. Sadece namaz kılmak ve ibadet etmek yetmiyor ki. Allah senden hatasız ve yanlışsız bir insan olmanı istiyor. Hem karakter açısından, hem de davranış ve yaşam biçimi açısından insan iyi doğruya ve güzelliğe itiyor Bir de Müslümanlar gerçekten çok samimi ve içten insanlar kültürümüze çok hızlı alıştı ee, Türkçe'yi yine güzel konuşabiliyor ee, çok çok iyi bir insan ee, çok seviyoruz bayramlara geliriz elini, elini öperse para verir bize ya sevgi dolu bir insan ee, çok seviyoruz onu Allah başımızdan eksik etmesin. Meryem abla Müslüman oldu Allah'a şükür. Onlar da çok iyiyiz. Birbirimize geliyoruz, gidiyoruz. Kültürümüzü öğrendi, yemeklerimizi öğrendi. Şimdi her şeyi yapıyor. Yemeklerimiz, dili de öğrendi. Türk dilini. Önce bilmiyordu, şimdi alıştı her şeye. Allah'a şükür. Neşelendiriyor köyümüzü. Hristiyanken inandığım tüm peygamberlerin İslamiyet'te de kutsal kişiler olması beni çok etkiledi. Hristiyanken inandığım Hazreti İsa, Hazreti Meryem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve daha birçok peygamberin Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin geçmesi ve Müslümanların da bu peygamberlere inanması beni çok şaşırtmıştı. Yani Müslüman sen bütün peygamberlere de inanmak zorundasın. İslamiyet ondan önceki tüm dinleri ve peygamberleri de kutsal kılıyor. Ayrıca Müslümanlık hem insani hem de etik değerler açısından tüm dinlerden daha üstün. Bu yüzden Müslüman olmadan önce inandığım tüm peygamberler Müslüman olduğumda da kutsallığını korumaya devam ediyor. Hz. Muhammed son peygamber ve tüm insanlık için gönderilmiş bir elçi. Bu gerçekleri görünce Allah'ın tüm evrene gönderdiği İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e iman ettim. Müslümanlık temiz bir hayat sürmek demek. Edep açısından İslamiyet tüm dinlerden daha üstün bir din. Örnek bir yaşam sürmen gerekiyor. Kimsesizlere, yaşlılara, çocuklara, hayvanlara, doğaya, düşküne karşı duyarlı olman gerekiyor. Müslümanlığı bilmeyenler, İslamiyet'in bu kadar hassas çizgileri olduğunun farkında değiller. Kalabalığı böyle çok seviyor çocuklarla, ailesiyle birlikte olmaya. Çünkü kendi ailesinden de uzak olduğu için, bizim için de çocuklarımızı görünce torun olarak, hiç ayırt etmiyor, torun olarak sevgisi, sevgisini gösteriyor. Yani haram yemez, bizi evladı gibi sever. E iyiyiz Allah'a şükür. Başka ne diyelim? İyiyiz vazifesini yapıyor. Temizliğini yapıyor. Her şey yapıyor. İyi, iyi, çok iyi, çok iyi. Hayatta öğrenmenin yaşı yok. Bir gün Müslüman olacağım aklımın ucundan dahi geçmezdi. Yaşadığım her şey Allah'ın yazgısı. Allah'a çok şükür ki ölmeden önce Müslüman oldum. Bu güzel dini tanıdım, öğrendim ve Müslümanlığı kendim seçtim. Bana kimse Müslüman ol demedi. Zaten İslamiyet'te zorlama yok. Eşim İsmail bir gün bile Müslüman ol demedi. Zaman geçtikçe yavaş yavaş Müslümanlaştım. Bunu ben seçtim. Bazen keşke ben de doğuştan Müslüman olsaydım dediğim oluyor. Bu temiz ve huzurlu hayatı yıllar önce öğrenseydim diye iç geçiriyorum. Ama sonra ya hiç Müslüman olmasaydım diye düşündüğümde durumuma şükrediyorum. Hayatta her şey nasip kısmet. Nereden bilebilirdim ki bir Türkle evleneceğim. Bu yüzden başka bir ülkeye taşınacağım. Orada bir yuva kuracağım. Onlardan İslamiyeti öğreneceğim ve 60 yaşında Müslüman olacağım. Allah'a çok şükür. ''Allah önce eşim İsmail'den ve tüm akrabalarından razı olsun. Bana yepyeni bir hayat verdiler. Bana alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın son elçisini tanıma olanağı sundular. İçime huzur getirdiler.'' seçmesindeki büyük şeylerden bir tanesi de büyük bir ihtimalle yani yaşantısını daha mantık çerçevesinde daha uygun olduğunu görmesi. Herhangi bir zorlama büyük babamla evlendiğinde herhangi bir zorlama olmadı. Biz hani hatta ilk başta ağzımızla bazen gidiyor Meryem babaanne yerine Mani diyebiliyoruz ismiyle. Mani olarak hani devam ediyoruz. O kendisi isteyerek kabul etti dinimizi. baktı ki daha kendisine uygun ya yani yaşantısı, sevgisi buna daha hitap ediyor. Ben her zaman insanları ve kalabalığı çok severdim. Müslüman olmadan önce de böyleydi. Müslümanlarda aile bağları çok daha kuvvetli. Bayramlarda, kandillerde tüm aile bir araya gelince çok mutlu oluyorum. Özellikle Ramazan aylarında oruç tutmak ve akşamları iftar telaşı beni daha da mutlu ediyor. Bayramlarda küçüklerin büyüklerin elini öpmesi, büyüklerin çocukları sevindirmesi, hediyeler vermesi aile bağlarını kuvvetlendiriyor yaşlılara hürmet çok önemli anne babaya saygı çok önemli hatta cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor Müslümanlar anneye ve kadınlara çok saygı duyuyorlar bütün bunları gördükçe yavaş yavaş İslamiyet'i özümsedim ve kendimi tamamen Müslüman gibi hissetmeye başladım Allah'a çok şükür Müslümanım ve Müslüman gibi yaşamaya gayret ediyorum Köyde bir hani kapağalılık hayatı var ya, ona hemen adapte oldu bir kere yani, yaşantıya adapte oldu yani. Hemen birden, hiç hiç fark etmedi. Sanki dışarıdan falan bu köye gelmiş birisi gibi değil. Sanki bu köyde büyümüş, bu köyde yaşamış, evlenmiş, bu köyde yaşlanmış bir insan gibi hemen bu köye adapte oldu. Her şeyine yani, her şeye. Demek ki Allah nasip edecek, bizim annemiz vefat edecek. Birisi de vesile olacak. Onu Rabbül Alemin, ben öyle düşünüyorum, çekip alıp buraya getirecek. O şekilde olduğuna düşünüyorum yani. Bu köye ilk geldiğimde bana herkes yardımcı oldu. Başka ülkeden gelmiş yabancı biriydim. Kültüre yabancıydım, Türkçe bilmiyordum ama insanlar o kadar seveceğim ve sıcak yaklaştılar ki hiç zorluk çekmedim. Ramazan aylarında komşularla birbirimizi misafir ederiz. Kurban bayramlarında komşularla kurbanı beraber keseriz. Hayatımın en mutlu zamanlarını bu köyde yaşadığımı söyleyebilirim. İnsanlar çok sıcak ve samimi insanlar. Herkes birbirini tanır. Bir şeye ihtiyacın olduğunda herkes yardıma koşar. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Müslüman olduğum ve Türk bir eşim olduğu için kendimi çok gururlu ve şanslı hissediyorum. İnsan belli bir yaştan sonra para pula bakmıyor. Zaten hayatın son zamanlarındayım. Bu yaşta insan sadece huzur istiyor. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsem Hristiyan olarak doğdu ama Allahu Teala onu e, ileriki yaşlarda Müslüman olmayı hidayet etti. O da Buna gönül verdi. Allah hidayetini eksik etmesin inşallah. Bundan sonra da hayırlısıyla e, sevgi içerisinde, mutlu bir şekilde, e, huzurlu bir şekilde yaşantısına devam etmeyi nasip ederler. Hayatımın son demlerinde önce adım değişti, yaşadığım ülke değişti, imanım değişti, Müslüman oldum, kocaman bir ailem oldu. Onca torunum oldu. Sıcacık, huzur dolu bir yuvam oldu. Şimdi düşününce hayatımdaki bunca güzelliklere sahip olmamın Allah'ın bir lütfu olduğunu görebiliyorum. Ne kadar şükretsem gerçekten az kalır. Hayatımdaki bütün bu güzellikler için Yaradan'a hamdü senalar olsun. Allah eşim İsmail'den razı olsun. Müslüman olmama olanak sağladı. Onun sayesinde Müslümanlığı tanıdım, kabul ettim. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti oldum. Allah herkese inşallah son din, kardeşlik ve sevgi dini İslamiyeti öğrenme şansı verir.